Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes Charles Augustus Milverton vakası Size şimdi aktaracağım olayların üzerinden yıllar geçmesine rağmen, onlardan üstü kapalı bir şekilde bahsetmek bile kendimi kötü hissetmeme sebep oluyor. Uzun zaman boyunca gerçekleri insanlara açıklamak, bilgileri halka sunmak imkansızdı. Ama olaydaki kilit isim artık kanunlarının dokunamayacağı bir durumda, ve hikaye, gerekli konular gizli tutulduğu sürece kimseyi kırmadan, üzmeden anlatılabilir. Olay, Bay Sherlock Holmes için de benim için de inanılmaz bir tecrübeydi. Okuyucu, olayın tarihini ya da gerçek olayın ne olduğunu bulmaya yarayacak bazı detayları saklı tutmayı seçtiğim için beni mazur görmelidir. Dondurucu bir kış akşamıydı. ile beraber akşam yürüyüşlerimizden birine çıkmıştık ve saat 6 civarında döndük. Holmes'ün lambayı yakmasıyla beraber masanın üzerinde duran bir kart çarptı gözümüze. Karta bir göz attıktan sonra iğrenti belirten bir sesle yere fırlattı. Kartı alıp okudum. Charles Augustus Milverton, komisyoncu. Appledore Towers, Hampstead. Kim bu? diye sordum. Londra'da bulup bulabileceğin en berbat adam. diye cevap verdi Holmes. Koltuğuna oturup ayaklarını ateşe doğru uzatırken. Kartın arkasında bir şey yazıyor mu? Arkasını çevirdim. Saat 6.30'da A M diye okudum. Hımm. Neredeyse gelir. Watson, hayvanat bahçesinde yılanların karşısında durup, ken bakışlı, tiksindirici, dümdüz kafaları olan o kaygan, zehirli yaratıkları izlediğinde ürpertiyle karışık bir tiksinme hisseder misin? Milvirt'ın bende yarattığı his budur işte. Mesleki hayatım boyunca en azından 50 katille uğraşmışımdır. Ama içlerinden en berbatları bile bu adama karşı duyduğum tiksintiyi uyandırmadı bende. Ne var ki onunla iş yapmaktan başka çarem yok. Evet bu doğru. Benim davetim üzerime geliyor buraya. Peki ama kimdir bu adam? Sana anlatacağım Watson. O bütün şantajcıların üstadıdır. Sırrını ya da ününü Milvart'ın eline kaptıran adamın daha da çok kadının tanrı yardımcısı olsun. Güler yüz ve taştan bir kalple onları sıktıkça sıkar, iliklerini kurutana, geriye tek bir damla kalmayıncaya kadar da elinden bırakmaz. Adam kendi açısından bir dahi aslında, daha iyi bir alana yönelmiş olsa adından söz ettirecek biridir. Yöntemi şöyle, etrafa varlıklı ve ünlü insanların şereflerini tehdit edecek mektuplara karşılık çok yüksek miktarlarda paralar ödemeye hazır olduğunu yayıyor. İstediği bilgileri sadece haşin uşaklardan, hizmetçilerden almıyor. Saf kadınların güvenini, hatta sevgisini kazanmış kibar serserilerden de sürekli bir bilgi akışı var. Cimrilik yapmaz hiç. Güvenli kaynaklardan iki satırlık bir not için bir haberciye 700 sterlin ödediğini ve bunun sonucunda soylu bir aileyi iflasa sürüklediğini duydum. Ortalıkta dönen her şeyi Milvirt'ın öğrenir. Büyük şehirlerde yüzlerce insan onun ismini duydukları anda bayılacak gibi olur. Bir sonraki kurbanın kim olacağını önceden bilmek mümkün değil. Çünkü ağzından tek bir kelime alamayacak kadar ketum ve kurnazdır. Kozlarını yıllar boyu saklar, en kazançlı olacağını bildiği anda hepsini ortaya sürer. Londra'daki en berbat adam olduğunu söylemiştim ama sinirli bir anında... Sevgilisini bu adamın ellerine teslim eden serseriyi onunla kıyaslamak mümkün müdür? Sorarım sana. Onu seven, ona güvenen birini, zaten dolup taşan para keselerini daha da doldurmak için boş zamanını insanlara işkence etmeye, sinirlerini yıpratmaya adamış bir adama veren insan daha kötü değil midir? Dostumun bu kadar yoğun duygularla konuştuğunu pek ender duymuşumdur. Fakat diye konuştum şaşırmış bir halde. Adamı tutuklamak mümkün olmalı öyle değil mi? Teknik açıdan soruyorsan hiç kuşkum yok ama pratikte mümkün olmadığını söyleyebilirim. Bir kadın düşün mesela, adamın birkaç aylığına hapse girmesini sağlayacak ama aynı zamanda kendi hayatını da mutlak bir mahvoluşa sürükleyecek. Yapar mı dersin? Kurbanlarının elleri kolları bağlı, hiçbir şey yapmaya cesaret edemiyorlar. Bir gün tamamıyla masum bir insana şantaj yapacak olsa işte o zaman elimize düşmüş olur ama adam şeytanın da kendisi. Hayır, hayır. Onunla savaşmanın başka bir yolunu bulmak zorundayız. Peki bugün buraya gelmesinin sebebi nedir? Çünkü şanlı şöhretli bir kişi, yürekler acısı vakasıyla bana başvurmuş bulunuyor. Lady Eva Brackville'dan başkası değil bu. Geçen mevsim sosyeteye tanıtılan en güzel genç hanfendiydi Ve 15 gün içinde Dower Court kontuyla evlenmesi bekleniyor. Bizim şeytan, genç, parasız bir beyefendiye yazılmış bazı ihtiyatsız, İhtiyatsız Watson. Daha kötü bir şey değil. Mektupları ele geçirmiş bulunuyor. Evlilik planlarını suya düşürmeye yeter bu mektuplar. Milvert'ın büyük bir miktar para ödenmezse mektupları konta gönderecek. Onunla buluşma görevi bana verilmiş bulunuyor. Şartları mümkün olduğu kadar iyileştirmek için. Dostum cümlesini tamamlamıştı ki nal sesleri eşliğinde bir arabanın geldiğini duyduk. Camdan baktığımda önünde bir çift atın koşulduğu, parlak lambaları arabanın kestane tahtalarının üzerinde parıl parıl parıldadığı haşmetli bir araba gördüm. Kapısı bir uşak tarafından açıldı ve kaba bir palto giymiş, kısa boylu, şişman bir adam indi. Bir dakika kadar sonra odamızdaydı. Charles Augustus Milverton, büyük, entelektüel bir kafası Yuvarlak, toplu, sakalsız bir yüzü, hiç silinmeyecekmiş gibi görünen donuk bir gülümsemesi ve altın kaplamalı büyük gözlüklerinin ardından parlayan gri renkli uyanık gözleri olan ellisinde bir adamdı. Görünüşünde Bay Pickwick'in yardımseverliğini anımsatan bir şey vardıysa da bu donuk gülümsemesindeki samimiyetsizliğin, meraklı, delici bakışlarının parıltısının yok ettiği bir izlenimdi. Sesinin de en az dış görünüşü kadar hoş ve aldatıcı olduğuna, elini uzatarak bize yaklaşıp, ilk gelişinde bizi kaçırdığı için ne kadar üzgün olduğuna dair bir şeyler mırıldanırken tanık oldum. Holmes, adamın uzattığı eli görmezden gelip taş gibi yüzüne baktı. Milverton'un gülümsemesi genişledi, omuzlarını silkti, paltosunu çıkarıp onu büyük bir dikkatle bir sandalyenin arkasına astı, sonra da oturdu. ''Bu beyefendi?'' diye sordu, bana doğru bir hareket yaparak. Ağzı sıkı mıdır? Burada olması doğru mu? Doktor Watson dostum ve ortağındır. Çok güzel Bay Holmes. Sadece müvekkiliniz öyle istedi diye itiraz ettim. Takdir edersiniz ki durum çok hassas. Doktor Watson olanları zaten biliyor. O halde işimize bakabiliriz. Lady Eva adına hareket ettiğinizi söylediniz. Şartlarımı kabul etmeniz konusunda size yetki verdi mi acaba? Şartların nelerdir? 7000 sterlin. Seçenek olarak ne sunuyorsunuz? Sevgili Holmes, bu konuda konuşmak bana çok açı veriyor ama para 14'üne kadar ödenmezse 18'inde herhangi bir evlilik töreni olmayacak. Katlanılmaz gülümsemesi her zamankinden daha genişti şimdi. Holmes bir süre sessizce düşündü. Bana kalırsa, dedi sonunda, durumu biraz abartıyorsun. Doğal olarak söz konusu mektupların içeriklerinden haberdarım. Müvekkilim mutlaka tavsiyeme uyacaktır. Bütün hikayeyi müstakbel kocasına anlatıp onun merhametine sığınmasını isteyeceğim.'' Milverton kıs kıs gildi. ''Kontu tanımadığınız çok açık.'' dedi. Holmes'un yüzündeki şaşkın ifadeden bunun doğru olduğunu görebiliyordum. ''Mektuplarda bu kadar zararlı olan ne var ki?'' diye sordu. ''Coşkunlar, çok coşkun.'' diye cevap verdi Milverton. Hanfendi son derece tatlı bir mektup arkadaşıydı. Ama sizi temin ederim ki Dower Court Kontu bunu hoş görecek son kişidir. Her neyse sizin fikriniz başka olduğuna göre durumu olduğu gibi bırakacağız. Bu bir iş meselesinden başka bir şey değil. Müvekkiliniz için en iyisinin bu mektuplarının Kontun eline geçmesi olduğunu düşünüyorsanız onları geri almak için bu denli büyük bir miktar ödeyecek kadar aptal değilsinizdir. Cümlesini bitirdiği anda ayağa kalkıp paltosunu aldı. Holmes'un yüzü sinirden kül gibi olmuştu. Bekleyin biraz, dedi. ''Çok hızlı karar veriyorsunuz. Pek tabi bu kadar hassas bir konuda bir skandalın çıkmasını önlemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.'' Millworth'ın tekrar yerine oturdu. ''Olaya bu şekilde yaklaşacağınızdan emindim zaten.'' dedi. Kendinden memnun bir sesle. ''Fakat şunu unutmamalısınız ki.'' diye devam etti Holmes. ''Lady Eva zengin değil. 2000 sterlinin bile kaynaklarını tamamen tüketeceği konusunda size garanti veriyorum. Sizin söylediğiniz miktarı karşılamasıysa kesinlikle imkansız.'' Bütün bunlara dayanarak şartlarınızı biraz daha hafifletmeniz ve şimdi teklif edeceğim fiyata karşılık mektupları vermeniz için size yalvarıyorum. Zaten bundan daha yüksek bir miktar alamayacağınızı da hatırlatmalıyım. Melvarta'nın gülümsemesi yine genişlerken adam neşeyle gözlerini kırpıştırdı. "Hanfendinin kaynakları ile ilgili söylediklerinin doğru olduğunun farkındayım Bay Holmes." dedi. Fakat şunu da kabul etmelisiniz ki bir hanımefendinin evliliği dostlarıyla akrabalarının onun için bir şeyler yapması açısından çok uygun bir zamandır. Uygun bir düğün hediyesi konusunda kararsızlık çekiyor olabilirler. Bırakın da bu küçük mektup tomarının Londra'nın tüm ışıkları ve gümüş tabaklarından daha büyük bir neşe kaynağı olduğu konusunda onları ikna edeyim. Bu imkansız dedi Holmes. Hay Allah ne yazık diye bağırdı Milverton, büyük bir defter çıkararak. Hiçbir şey yapmamak yönünde verilen tavsiyelerin çok yanlış olduğunu düşünmeden edemiyorum. Bakın, üzerinde bir aile nişanının olduğu küçük bir zarf havaya kaldırdı. Bunun sahibesi, belki de kime ait olduğunu söylemeyi yarın sabaha ertelemeliyim. Tabii o zamana kadar kadının kocasının eline ulaşmış olacak ama ne yapalım. Üstelik bütün bunlar kadın elmaslarını sahteleriyle değiştirirse elde edeceği ufak bir miktar parayı ödemeyi reddettiği için oluyor. Öyle yazık ki, ünlü bayan Miles ve Albay Dorking'in ansızın bozulan nişanlarını hatırlar mısınız? Düğünden yalnızca iki gün önce sabah postasına düğünün gerçekleşmeyeceğini söyledikleri bir ilan vermişlerdi. Peki niçin? İnanılması güç ama 1200 sterlin gibi ufak bir miktar bu faiciyayı önlemeye yetebilirdi. Çok açıklı değil mi? Ve şimdi de sizi, mantıklı bir adam olan sizi şartlar hakkında saçmalarken dinliyorum. Üstelik müvekkilinizin onuru söz konusuyken, beni şaşırtıyorsunuz Bay Holmes. ''Söylediklerim gerçek.'' diye cevap verdi Holmes. ''İstediğiniz parayı bulmanın hiçbir yolu yok. Kadının hayatını mahvetmektense size teklif edeceğim miktarı almak çıkarlarınıza daha uygun düşecektir eminim. Öyle değil mi?'' ''İşte o noktada yanılıyorsunuz Bay Holmes. Boyun eğmeyip mektupları göndermek uzun vadede çok daha işime yarayacak bir şeydir.'' ''Şu anda olgunlaşan birkaç benzer vaka var elimde. Lady Eva'yı benzettiğim yayılırsa yeni kurbanların beni çok daha çömert karşılayacaklardır. Anlıyor musunuz?'' Holmes sandalyesinden fırladı. ''Arkasına geç Watson. Dışarı çıkmasına izin verme.'' ''Evet beyefendi. Şu defterinizin içeriklerine yakından bakmak isterim.'' Melverton bir fare kadar hızlı hareket ederek odanın yan tarafına kaçmıştı. Şimdi ise sırtını duvara yaslayıp bize bakıyordu. ''By Holmes, by Holmes.'' dedi. Paltosunun önünü bize doğru çevirip iç ceplerinden birinden çıkmış büyük bir tabancayı göstererek. Saçma bir harekette bulunacağınızı tahmin etmiştim. Başıma çok sık gelen bir şey bu. Hiçbir yararı da olmadı şimdiye kadar. Size temin ederim ki baştan aşağı silahlıyım. Ve kanunların beni destekleyeceğini bildiğim için silahımı kullanma konusunda hiç çekinmem. Şunu da söylemeliyim. Mektupları bir defterin içinde buraya getirmiş olacağım konusunda kesinlikle yanıldınız. O kadar aptalca bir şeyi asla yapmam. Neyse baylar, bu akşam halletmem gereken bir ya da iki görüşmem daha var. Ve bildiğiniz gibi hemstead epey uzakta. İleri doğru bir adım atıp, elini paltosundaki silahın üzerine koyup kapıya yöneldi. Ben sandalyelerden birini kaldırdım ama Holmes kafasını sallayınca tekrar yerine koydum. Wilburton selam verip bize gülümserken gözünü kırptı ve bir çırpıda kapının dışına attı kendini. Çok geçmeden araba kapısının hızla kapandığını ve uzaklaşırken tekerleklerin yolda çıkardığı sesleri duyduk. Holmes ellerini ceplerine gömmüş bir halde ateşin önünde hareketsizce oturuyordu. Kafası göğsüne düşmüş, gözlerini parlayan korlara kilitlemişti. Tam yarım saat boyunca sessiz ve hareketsiz kaldı. Sonra kararını vermiş bir adam edasıyla aniden ayağa fırlayıp yatak odasına girdi. Çok geçmeden hafif topal, keçi sakallı genç bir işçi sokağa çıkmadan önce kil piposunu yakıyordu. Bir süre sonra "Dönerim Watson." dedi ve gecenin karanlığında kayboldu. Charles Augustus Milverton'a savaş açtığını anlamıştım tabii ama savaşın alacağı hal aklımın ucundan bile geçmiyordu o anda. Holmes, sonraki birkaç gün boyunca o kıyafetin içinde gidip geldi. Çoğunlukla Hampstead'de olduğunun ve zamanını boşa harcamadığının haricinde ne yaptığıyla ilgili en ufak bir fikrim bile yoktu. Sonunda şiddetli bir rüzgarın pencereleri sarstığı soğuk bir gecede son yolculuğundan da dönüp normal kılığına geçti. Ardından ateşin karşısında oturup, ona özgü o sessiz, içe dönük şekilde neşeyle gülmeye başladı. ''Benim evlenme meraklısı bir adam olduğumu düşünmezsin değil mi Watson?'' ''Hayır, kesinlikle düşünmem. Öyleyse nişanlandığımı duymak seni şaşırtacaktır.'' ''Sevgili dostum, tebrik eder.'' Milverton'un hizmetçisiyle. ''Aman tanrım Holmes! Bilgiye ihtiyacım vardı Watson. Bu sefer çok ileri gitmedin mi?'' ''Son derece gerekli bir adımdı. Mesleğinde yükselen bir tesisatçıyım. Adı Meskot. Kızı her gece dolaşmaya çıkardım. Onunla konuşup durdum. Ah sohbetimizi bir duysaydın. Her neyse. istediğim her şeyi elde ettim. Milvarta'nın evini avucumun içi gibi biliyorum artık.'' ''Peki kız ne olacak Horns?'' Omuzlarını siltti. ''Çaresi yok sevgili Watson. Masada böyle bir bahis varken kağıtlarını elinden gelen en iyi şekilde oynamalısın. Her neyse.'' Sevinerek şunu söyleyebilirim ki ben sırtımı döner dönmez kızın kalbine girip beni unutturacak rakibim var. Ah ne olağanüstü bir gece. Bu havadan hoşlandığını mı söylüyorsun? İşimi kolaylaştıracaktır. Watson bu gece Milverton'un evini soyma niyetindeyim. Birden nefes alamadığımı çok sakin bir kararlılıkla yavaşça söylenmiş o kelimeler karşısında buz kestiğimi hissettim. Nasıl ki gece çakan bir şimşek bir anda her tarafı aydınlatıp gözler önüne seriyorsa, ben de bir saniyede böyle bir olayın varabileceği sonuçlarının hepsini görür gibi oldum. Holmes'u yakalamalarının mükemmel bir kariyerin tamiri mümkün olmayan yanlışlar ve utançla bitmesi, dostumun kaderinin o mide bulandırıcı Milverton'un merhametine kalması. Tanrı aşkına, Holmes, sen ne yaptığının farkında mısın? diye atıldım endişeyle. Sevgili Watson, her şeyi hesapladım. Hiçbir zaman gereğinden aceleci ya da düşüncesiz olmadığımı biliyorsun ve başka herhangi bir çıkar yolu olsaydı bu denli faaliyet içerikli, tehlikeli bir adım atmazdım. Duruma dürüstçe bakalım olur mu? Teknik olarak suç olsa da hareketimin ahlaksal açıdan doğru olduğunu sen de kabul ediyorsundur. Milverda'nın evini soymak onun defterini almaktan ibaret bir hareket. Onu en son gördüğünde yapmak için bana yardım etmeye hazır olduğum bir hareketti bu. Söylediklerini aklımda tarttım. Evet, dedim. Hedefimiz, yasa dışı bir şey için kullanılan objelerden başka bir şey almak olmadığı sürece ahlaki açıdan doğru olduğu söylenebilir. Kesinlikle, ahlaki açıdan doğru olduğuna göre sadece kişisel olarak atıldığım riski düşünmek kalıyor geriye. Bir hanfendi onun yardımına son derece muhtaçken bir beyefendinin sadece kendisini düşünmesi hiç hoş olmaz, değil mi? Ama öyle yanlış anlaşılabilecek bir konumda olacaksın ki, Eee riskin bir parçası da bu. Peşinde olduğum şu mektupları almamın başka hiçbir yolu yok. Şanssız bayan o kadar paraya sahip değil ve açılabileceği hiç kimse de yok etrafında. Yarın anlaşma yapması için son gün ve biz o mektupları bu gece geri almak konusunda başarısız olursak, malum iblisimiz sözünde durup hanımefendinin hayatını yerle bir edecektir. Yani şu anda yam müşterimi kendi kaderine terk edecek, yani şu anda ya müşterimizi kendi kaderine terk edecek ya da bu son kozumu oynayacağım. Aramızda kalsın Watson ama Milverton denen o alçakla aramda bir düelli olacak. Senin de o gün gördüğün gibi ilk hamlede avantaj onun tarafındaydı. Ama kendime olan saygım ve ünüm söz konusu olduğu için sonuna kadar savaşmaya kararlıyım. Peki bundan hoşlanmadığım kesin ama sanırım böyle olması gerekiyor diye cevap verdim. Kaçta başlıyoruz? Sen gelmiyorsun. Öyleyse sen de gitmiyorsun, dedim kararlılıkla. Onurum üzerine yemin ederim ki, böyle bir yemini bozduğum hiç görülmemiştir. Beni de bu maceraya ortak etmezsen, bir araba çağırdığım gibi soluğu poliste alır, hiç tereddüt etmeden seni ele veririm. Bana yardımın dokunamaz. Nereden biliyorsun? Neler olacağını önceden bilmenin hiçbir yolu yok. Her neyse, ben kararımı verdim. Senin dışında başka insanların da şerefleri vardır. Hatta göz kulak olunması gereken ünleri de. Holmes o ana kadar sinirli görünmüştü ama şimdi yüzü aydınlandı ve omzumu sıvazladı. Peki, peki sevgili dostum, dediğin gibi olsun. Birkaç yıldır seninle aynı evi paylaşıyoruz ve doğrusunu söylemek gerekirse, işimiz aynı hücreyi paylaşmamızla biterse oldukça eğlenceli bir durum olur. Biliyor musun Watson? Her zaman randımanlı bir suçlu olabileceğimi düşündüğümü sana itiraf etmekte bir sakınca görmüyorum. Bu, o yönde hayatımda karşıma çıkacak en büyük şanstır. Bak burada ne var. Holmes çekmecenin birinden deri bir kutu çıkardı ve açarak gözlerimin önünde bir sürü parlak aleti serdi. Bu nikel kaplı bir levye, elmas başlı cam kesici, uydurulabilen anahtarlar ve uygarlığın gerektirdiği her türlü modern gelişmeyi içeren son teknolojinin bir numaralı hırsızlık setidir. Ayrıca karanlık fenerim de var. Evet, her şey hazır. Sessiz ayakkabılarım var mı Watson? Lastikli tenis ayakkabılarım var. Mükemmel. Peki bir maske? Siyah ipekten bir tane yapabilirim herhalde. Gördüğüm kadarıyla böyle bir şeye doğuştan güçlü bir eğilimin var. Çok iyi. İki tane maske yap. Başlamadan önce soğuk bir şeyler atıştıracağız. Saat şu anda 9.30. Saat 11'de Rove Kilisesi'nin orada olacak şekilde çıkacağız. Oradan Apple Door Towers'a kadar 15 dakikalık bir yürüyüş mesafesi var. Gece yarısından önce işimize başlamış oluruz. Milvarta'nın uykusu çok ağırdır. Hiç aksatmadan 10.30'da odasına çekilir. Şansımız yaver giderse, den önce dönmüş oluruz. Tabii yanımızda Bayan Eva'nın mektuplarıyla. Holmes'le beraber, evlerine dönen iki tiyatro izleyicisi olduğumuzu düşündürtecek şekilde akşam kıyafetlerimizi giyindik. Oxford Caddesi'nde bir araba tutup, Hampstead'de bir adres verdik. Vardığımızda yolculuğun ücretini ödedik ve paltolarımızı sonuna kadar iliklemiş bir halde, çünkü çok soğuktu ve rüzgar doğrudan iliklerimize işliyor gibiydi, ''Fundalığın kenarında yürümeye başladık.'' ''Çok özenli bir çalışma gerektiren bir iş bu.'' dedi Holmes. ''Söz konusu dokümanlar adamın çalışma odasındaki bir kasada saklı ve bu oda da doğrudan onun yatak odasına bağlı.'' Neyse ki zengin olan bütün kısa boylu şişman adamlar gibi Milvartanında da uykusu çok ağır. ''Agatha, yani nişanlım, Efendi'yi uyandırmanın imkansızlığının hizmetçiler arasında espri konusu olduğunu söylüyor.'' Milvarta'nın çok çalışkan bir sekreteri var ve bütün gününü çalışma odasında geçiriyor. Gece gelmemizin sebebi o. Sonra bir de bahçede özgürce dolaşabilen canavar bir köpeği var. Son iki gecedir geç saatte Agatha ile buluştum. O rahat dolaşabileyim diye köpeği bir yere kilitliyor. İşte ev şurası. Kendi topraklarında duran şu büyük ev. Bahçe kapısından geçelim. Şimdi de sağa, defnelerin arasına girelim. Sanırım maskelerimizi takmanın zamanı geldi. Gördüğün gibi tek bir pencerede bile ışık yok. Şimdilik her şey mükemmel gidiyor. Siyah ipekten maskelerimizle Londra'nın en azalı suçluları haline geldik ve parmak uçlarımızda karanlıkta sessizce bekleyen eve doğru ilerlemeye başladık. Bir sürü pencerenin yanı sıra iki kapının çevrelediği kiremitten bir veranda uzanıyordu evin bir yanından. İşte şurası adamın yatak odası diye fısıldadı Holmes. Buradaki kapı doğrudan çalışma odasına açılıyor ve aslında çok işimize yarardı. Ama hem kilitliği hem sürgülü olduğu için oradan içeri girmeye kalktığımız takdirde bütün ev halkını uyandıracak kadar ses yaparız. Gel, buradaki köşeye dönelim. Misafir odalarından birine açılan bir sera var burada. Seranın kapısı kilitliydi ama Holmes camda yuvarlak bir delik açarak kapıyı içeriden açtı. Bir saniye sonra kapıyı arkamızdan kapatmıştık. Artık kanunların gözünde iki suçludan başka bir şey değildik. Seranın yoğun, sıcak havası ve egzotik bitkilerin boğucu kokusu gırtlağımıza yapıştı. Holmes karanlıkta elimi yakaladı ve dalları yüzümüze çarpan çalıların durduğu birkaç masanın arasından hızla ilerledik. Karanlıkta görmek konusunda inanılmaz bir becerisi vardı. Özenle geliştirdiği bir yetenek. Hala elimi tutarak bir kapı açtı. Kısa süre önce bir pronun içildiği, büyük bir odada bulunduğumuza dair belli belirsiz bir duyguya kapıldım. Holmes mobilyaların arasından yolunu buldu. Başka bir kapıyı açıp onu da arkamızdan kapattı. Elimi uzattığımda yanımdaki duvarda bir sürü paltonun asılı olduğunu hissettim ve bir holde olduğumuzu anladım. Onu da geçtikten sonra Holmes çok sessiz bir şekilde hareket ederek sağımızdaki başka bir kapıyı açtı. Birdenbire üzerimize bir şey koşunca yüreğim ağzıma geldi. Sadece bir kedi olduğunu anladığımda neredeyse gülmeye başlayacaktım. Bu yeni odadaki şömine yanıyordu ve burası da pro kokuyordu. Holmes parmaklarının ucunda içeri girdi, benim de girmemi bekledi. Sonra da kapıyı yavaşça kapadı. Artık Milverta'nın çalışma odasındaydık ve karşımızdaki duvarda bulunan bir perde adamın yatak odasının girişini gösteriyordu. Ateş güzelce yanıyor, odayı aydınlatıyordu. Kapının yanında bir ışık düğmesinin parıldadığını gördüm. Işık yakmak güvenli olsaydı bile kesinlikle gereksizdi. Şöminenin bir tarafında dışarıdayken gördüğümüz pencereyi örten kalın bir perde vardı ve diğer tarafında da verandaya açılan kapı. Odanın ortasında parlak kırmızı deriden döner koltuğuyla bir çalışma masası duruyordu. Onun hemen karşısındaysa rafında mermerden bir Athena büstünün durduğu bir kitaplık. Kitaplıkla diğer duvarın arasında da ateşte parlayan pirinç kollarıyla yeşil bir kasa duruyordu. Holmes kasanın yanına gidip nasıl bir şey olduğuna baktı. Ardından emekleyerek yatak odasının kapısına gitti ve kafasını eğmiş bir şekilde durup pür dikkat dinledi. İçeriden ses gelmedi. Bu sırada ben de kaçışımızı kolaylaştırmanın iyi olacağını düşünerek verandaya açılan kapıyı incelemeye gitmiştim. Ve adeta afallayarak ne kilitli ne de sürgülü olduğunu fark ettim. Holmes'ün koluna dokunarak maskeli yüzünü bana çevirmesini sağladım. Kapıyı görünce irkildi. belli ki o da benim kadar şaşırmıştı bu işe. Bundan hoşlanmadım diye fısıldadı kulağıma eğilerek. Neler döndüğünü pek anlayamıyorum. Her neyse kaybedecek bir saniyemiz bile yok. Yapabileceğim bir şey var mı? Evet, kapının yanında dur. Birinin geldiğini duyarsan içeriden sürgüle. Biz geldiğimiz yoldan döneriz. Diğer taraftan gelirlerse de bu kapıdan çıkarız. Yani işimiz bitmişse. Yoksa şuradaki perdenin arkasına saklanırız. Anladın mı? Başımı evet anlamında sallayıp kapının yanındaki nöbetime başladım. İlk korkum geçmişti ve artık kanunlara karşı koymayıp onları koruduğumuzda hissettiğim heyecandan çok daha büyük bir heyecanın tadına varıyordum. Görevimizin asıl amacının bencillikten uzak, hatta kahramanca olduğunun bilinci, düşmanımızın hainliği, bütün bunlar maceramızın tadını artırıyordu. Kendimi zerre kadar suçlu hissetmeden içinde bulunduğumuz tehlikeden zevk alıp iyice neşelenmiştim. Hayranlık dolu gözlerle Holmes'ün aletlerini önüne serip çok önemli bir ameliyat gerçekleştiren bir cerrahın sakin, bilimsel havasıyla onları teker teker seçişini seyrettim. Kasa kilitlerinin Holmes'un özel ilgi alanına girdiğini zaten biliyordum ve şu anda bu yeşil ve yaldızlı canavara genç ve güzel pek çok bayanın kaderini pençelerinin arasında tutan bu ejderhaya meydan okumaktan ne kadar büyük bir zevk aldığını tahmin edebiliyordum. Ceketinin kollarını kıvırarak paltosunu bir sandalyenin üzerine asmıştı, iki matkap, bir levye, manivela ve bir sürü maymuncuğu çıkarıp önüne serdi. Ben ortadaki kapıda durup göz ucuyla diğer kapılara bakıyordum ve acil bir durumda hemen haber vermeye hazırdım. Gerçi birilerinin gelmesi durumunda yapacaklarımıza dair planlarım biraz havadaydı aslında. Holmes yarım saat boyunca bütün ilgisini işine vererek çalıştı. Bir aleti bırakırken bir başkasını alıyor, her birini ustalıkla ve beceriyle kullanıyordu. Sonunda kulağıma bir klik sesi geldi. Yeşil kapı açıldı ve her biri bağlanıp mühürlenmiş kağıt tomarlarını gözlerimizin önüne serdi. Holmes bir tanesini dışarı çekti ama parıldayan ateşin ışığında okumak kolay değildi. Küçük fenerini çıkardı. Melvarton yana dudayken ışıkları yakmak fazlasıyla tehlikeliydi çünkü Birdenbire irkildiğini gördüm. Kulağını kabarttıktan sonra kasanın kapısını hızla kapattı. Sandalyenin üzerindeki paltosunu yakalayıp aletlerini ceplerine doldurdu ve benim de aynısını yapmam gerektiğini işaret ederek perdenin arkasına fırladı. Perdenin arkasında ona katıldığım sırada ancak duydum onun hassas duyularını alarma geçiren sesi. Evin içlerinde birileri dolanıyordu. Uzakta bir yerlerde bir kapı aralandı. Arkasından garip, monoton bir mırıltı gibi gelmiş olan ses hızla yaklaşan sert adımlara dönüştü. Odanın dışındaki holde biri yürüyordu. Kapının önünde durdu, kapı açıldı. Işıkların açıldığını haber veren bir klik sesi duyuldu ve ardından kapı tekrar kapandı. Pro'nun keskin kokusunu aldık. Ayak sesleri odada bir ileri bir geri yürümeye devam ettikten sonra bir sandalyeden bir gıcırtı geldi ve ayak sesleri kesildi. Bir anahtar bir kilitte döndü ve bu sefer kağıtların hışırtısı duyuldu. Bu zamana kadar dışarı bakmaya cesaret edememiştim. Ama şimdi perdeleri hafifçe ayırıp baktım. Holmes'ün omzunun baskısından onun da gözetlemeye başladığını anladım. Hemen önümüzde, neredeyse dokunabileceğimiz kadar yakında, bize arkasını dönmüş olan Milverton'un yuvarlak şekli vardı. Besbelli ki alışkanlıklarını yanlış değerlendirmişiz. Adam yatak odasında değilmiş, evin uzak kanadındaki bir oturma odasında oturmuştu şimdiye kadar. Tepesi kelleşmiş, kocaman, kır saçlı kafası manzaramızın ana temasını oluşturuyordu. Kırmızı deriden koltuğunun arkasına yaslanmış, bacaklarını uzatmıştı ve ağzında uzun, siyah bir puro duruyordu. Üzerinde siyah kadife yakalı bordo bir sabahlık vardı ve elinde de tembelce göz gezdirdiği uzun bir hukuk metni tutuyordu. Milverton büyük bir keyifle prosundan duman tüttüre tüttüre otururken Holmes'la ikimiz uzun süre beklemek zorunda kalacağımızı anlamıştık. Holmes'ün durumun kontrol altında olduğunu ve merak etmeme gerek olmadığını belirtmek istercesine elimi sıkmak için uzandığını hissettim. Benim durduğum yerden açık şekilde belli olan şeyi görüp görmediğini çok merak ettim. Kasanın kapısının tamamen kapanmamış olduğunu ve Milverton'un bunu her an fark edebileceğini kendi kendime bir plan yaparak, adamın bakışlarında odadaki değişikliği fark ettiğine dair bir ışık gördüğüm anda, hemen yerimden fırlayıp paltomu kafasına sarıp kaçışını engellemeye, gerisini de Holmes'e bırakmaya karar verdim. Neyse ki Milverton bir kez olsun kafasını kaldırmadı. Elindeki kağıtlar az da olsa ilgisini çekmişti ve sayfaları peş peşe çevirerek avukatın iddialarının hepsini okudu. ''Neyse'' diye düşündüm. Kağıtları bitirip de Prussu'nun sonuna gelince odasına gidecektir. Ne var ki ikisinin de sonuna ulaşamadan Holmes ile ikimizin düşüncelerini çok farklı bir yöne sürükleyen olağanüstü bir gelişme oldu. Milverton'un birçok kez saatine baktığını fark etmiştim. Bir keresinde de ayağa kalkmış hemen ardından sabırsız bir hareketle tekrar yerine oturmuştu. Yine de şunu söylemeliyim ki bu saatte ziyaretçi beklediği aklımın ucundan bile geçmemişti. Ta ki verandada hafif bir tıkırtı duyulana kadar. Milverton kağıtları bırakıp sandalyesinde dimdik oturup dinledi. Ses tekrar duyuldu ve hemen arkasından da kapıdan hafif bir tıkırtı geldi. Milverton ayağa kalkıp kapıyı açtı. ''Sonunda'' dedi kuru bir sesle. ''Neredeyse yarım saat geciktin.'' Demek kapının kilitli olmamasının ve Milverton'un gece nöbetinin nedeni buydu. Kulağımıza bir kadın elbisesinin yumuşak ışırtısı geldi. Milverton'un yüzü bize dönünce perdedeki aralığı kapatmıştım ama şimdi çok dikkatli bir şekilde tekrar açmayı göze alabilirdim. Adam eski yerine dönmüş, burası hala ağzının kenarından sarkıyordu. Hemen önünde, lambanın ışığında parıldayan uzun boylu, ince, esmer bir kadın duruyordu. Yüzünde bir tül vardı ve mantosunu çenesine kadar çekmişti. Ziyaretçi hızlı ve kesik kesik nefes alıyordu. Ve bütün vücudunun yoğun duyularla sarsıldığını çok net bir şekilde görebiliyorduk. ''Evet'' dedim Ilverton, ''Uykusuz kalmama sebep oldun canım. Umarım buna değecek bir şey getirmişindir. Başka bir saatte gelemezdin değil mi?'' Kadın kafasını hayır anlamında salladı. Neyse gelemiyorduysan gelemiyordun. Ne yapalım? Kontes sert bir hanımsa şimdi onun intikamını alma şansını yakaladın tatlım. Bana bak ne diye titreyip duruyorsun? Ha şöyle toparla kendini. Evet şimdi iş konuşalım biraz. Masanın çekmecelerinden birinden bir defter çıkardı. Di Albert kontesinin yakından ilgilendirecek beş mektubun olduğunu söylüyorsun. Onları satmak istiyorsun ben de almak istiyorum. Buraya kadar her şey iyi. Bir tek fiyatı belirlemek kalıyor geriye. ''Önce mektupları incelemeyi isterim tabi. Gerçekten sıkı bir şeyler içeriyorlarsa...'' ''Aman tanrım siz misiniz?'' Kadın tek kelime etmeden peçesini kaldırmış, mantosunu yere bırakmıştı. Milverton'un önünde duran kişinin yüzü esmer, düzgün hatlı ve güzeldi. Hafif kemerli bir burnu, pırıltılı ve katı bakışlı gözleri gölgeleyen, güçlü ve esmer kaşları ve tehlikeli bir şekilde gülümseyen ince dudakları olan bir yüz. ''Evet benim'' dedi kadın. Hayatını mahvettiğin kadın. Milverton güldü ama sesindeki korku çok belliydi. Çok dik kafalıydınız diye konuştu. Neden o son adımı atmama izin verdiniz ki? Bir sineğe bile zarar verecek biri değilim ama herkesin yapması gereken bir işi vardır. Ne yapmamı bekliyordun ki? İstediğin para ödeyemeyeceğim bir şey değildi. Sen yine de reddettin. ''Sen de mektupları kocama gönderdin ve dünyadaki en asil adam olan kocam, ayakkabısının bağcığı bile olmayı hak etmediğim adam buna dayanamayıp öldü. O son gece kapına gelip merhametin için nasıl yalvardığımı hatırlıyor musun?'' Yüzüme gülmüştün. Tıpkı şimdi gülmeye çalıştığın gibi. Korkak ruhun yüzünden seyiriyor dudakların şimdi ve engel olamıyorsun değil mi? Beni bir daha göreceğini sanmıyordun. Oysa o gece seninle nasıl yalnız görüşebileceğimi öğrenmiştin.'' ''Evet Charles Milverton, söyleyecek bir şeyin var mı?'' ''Evime gelip beni tehdit etmekle eline bir şey mi geçecek sanıyorsun?'' dedi adam ayağa kalkarak. ''Sesimi biraz yükseltirsem uşaklarım buraya gelip seni tutuklatır. Ne var ki öfkeni anlıyorum. Geldiğin yoldan odamı terk edersen bu konuda kimseye bir şey söylemeyeceğim.'' Kadın yüzünde aynı ölümcül gülümseyişle elini koynuna koymuş öylece duruyordu. ''Benim hayatımı mahvettiğin gibi başkalarının hayatını mahvedemeyeceksin.'' ''Benim kalbimi parçaladığın gibi kalplerini parçalayamayacaksın. Dünyayı zehirli bir yılandan arındıracağım. Al sana aşağılık pislik. Al, bunu da al, bunu da ve bunu da.'' Kadın parıldayan küçük bir tabancayı çekmiş ve yarım metre öteden kurşunlarını boşaltmıştı. Milverton yüzünde anlaşılmaz bir ifadeyle önce birkaç adım geriledi, şiddetle öksürdü, koca masanın üzerine kapaklanarak kağıtlarını karıştırmaya başladı. Zorlukla ayağa kalkmayı başardı. Bir kurşun daha yedi ve yere yuvarlandı. ''İşimi bitirdin'' dedi garip bir sesle. Sonra hareketsizdi artık. Kadın ona dikkatlice bakıp topuğunu adamın yukarıya dönük yüzüne bastırdı. Yine baktı ama ne bir ses ne bir hareket vardı. Yüksek sesli bir hışırtı duydum. Gecenin serinliği ısınmış odaya doldu. Öcünü alan kadın gitmişti. Aslında yapacağımız herhangi bir şey adamın kaderini değiştirmeye yetmeyecekti. Fakat kadın, Milverton'un sinen bedenine kurşun ardına kurşun sıkarken ben perdenin arkasından atılacak gibi olmuştum. Ama Holmes'ün soğuk, güçlü eli bileğimi kavradı. Bu sağlam tutuşun anlamını kavramıştım. Bizim davamız değildi. Adalet bir alçağı yargılamıştı. Buraya gelişimizdeki esas nedeni hatırlayıp ona göre davranmalıydık. Kadın odadan henüz fırlamıştı ki Holmes hızlı ve sessiz adımlarla diğer kapıya koştu. Anahtarı çevirip kapıyı kilitledi. Tam o anda evin içinde koşturan ayaklar ve bağırış çağrışlar duyulmaya başladı. Silah sesleri evdekileri ayağa kaldırmıştı. Holmes bütün soğukkanlılığıyla kasaya koştu, tomarlarca mektubu kucağına doldurdu ve hepsini ateşe attı. Tekrar tekrar yaptı aynı şeyi, ta ki kasa boşalana kadar. Biri kapının kolunu çevirdi ve sonra kapıyı yumruklamaya başladı. Holmes hızla etrafına bakındı. Milverton'un ölümünü getiren mektup, adamın kanına bulanmış bir halde masanın üzerinde duruyordu. Holmes onu da diğerlerinin yanında ateşe attıktan sonra dış kapıdaki anahtarı aldı ve beni de beraberinde sürükleyip dışarı çıktı. Ardından kapıyı dışarıdan kilitledi. Bu taraftan batsın, dedi. Buradan gidersek duvarı tırmanıp kaçabiliriz. Bir alarmın bu kadar hızlı işleyebileceğini asla inanmazdım. Arkama baktığımda evdeki bütün ışıkların yanmış olduğunu gördüm. Ön kapı açılmış, yol insanlarla dolmuştu. Bütün bahçe insan kaynıyordu ve verandadan atladığımız sırada adamın biri gözüne bir dürbün kaldırıp hızla peşimizden geldi. Holmes bahçeyi avucunun içi gibi öğrenmişe benziyordu ve ben hemen arkasından koşarken hiç zorlanmadan bir öbek küçük ağacın arasından hoplaya zıplaya geçti. Önümüze çıkan duvar 2 metre boyundaydı ama Holmes bir adımda üzerine çıkmış diğer tarafa atlamıştı bile. Ben de aynını yaparken arkamızdaki adamın ayak bileğimi yakaladığını hissettim. Bir tekme savurarak kendimi kurtardım ve üzerine cam kırıkları serpilmiş duvardan atladım. Diğer taraftaki çalıların arasına yüzüstü düştüm. Holmes beni hemen ayağa kaldırdı. Beraberce Hampstead fundalığının içinden koşmaya başladık. En azından iki mil koşmuştuk ki Holmes sonunda durup dinledi. Arkamızdan tek bir ses bile gelmiyordu. Peşimizdekilerden kurtulmuştuk. Artık güvendeydik. Bu inanılmaz maceramızdan hemen sonraki gün kahvaltımızı etmiş sabah pipolarımızın keyfini çıkarıyorduk ki Scotland Yard'dan Bay Lestrade çok ciddi ve etkileyici bir giriş yaptı gösterişsiz oturma odamıza. ''Günaydın Bay Holmes'' dedi. ''Günaydın. Şu sıralar meşgul olup olmadığınızı merak ediyordum da. Seni dinlemeyecek kadar meşgul değilim en azından. Düşündüm de şu aralar elinde özel bir şey yoksa dün gece Hampstead'de meydana gelen olağanüstü bir vakada bize yardım etmek istersin belki.'' ''Ne diyorsun?'' dedi Holmes. ''Ne oldu ki?'' ''Bir cinayet. Son derece dramatik ve olağanüstü bir cinayet. Böyle konularda ne kadar hassas olduğunu biliyorum.'' Ve Appledore Towers'a kadar gelip bize tavsiyelerinizden yararlanma fırsatı verirseniz çok büyük bir iyilik yapmış olacaksınız. Sıradan bir suç olmadığını söyleyebilirim. Şu Bay Milverton'u bir süredir izliyorduk ve aramızda kalsın pis işler karıştırdığını biliyorduk. Şantaj amaçlı kullandığı bazı belgeleri topladığı bir gerçek. Bu belgelerin tümü katiller tarafından yakılmış. Evden hiçbir şey çalınmamış ve suçluların bir skandalı önlemek isteyen hali vakti yerinde kişiler olduklarını düşünüyoruz. Suçlular mı? dedi Holmes. Çoğul. Evet iki kişiydiler. Dahası neredeyse elleri kanlı yakalanıyorlarmış. Elimizde ayak izleri ve tarifleri var. Onları yakalamamız an meselesi. Birincisi çok iyi bir koşucuymuş ama arkasında kalan arkadaşı bahçıvan tarafından yakalanmış ve ancak boğuşarak kurtulabilmiş elinden. Orta boylu yapılı bir adammış. Sert hatlı bir çene, kalın boynu, bıyık, gözleri örten bir maske. ''Bana pek belirleyici bir tarif gelmedi doğrusu.'' dedi Sherlock Holmes. ''Düşünsene, Watson'ın tarifi olabilirdi.'' ''Doğru söylüyorsun.'' dedi müfettiş bu fikre gülerek. ''Watson'a nasıl da uyuyor?'' ''Korkarım sana yardımcı olamayacağım, Lestrade.'' dedi Holmes. ''İşin aslı şu ki ben Milverton denen adamı tanırdım ve Londra'nın en tehlikeli adamlarından biri olduğunu düşündüğümü söylemekten çekinmeyeceğim.'' ''Kanunların ulaşamadığı bazı suçlar vardır ve bana kalırsa böyle durumlarda kişisel intikamı hor göremeyiz.'' En azından bir yere kadar. Hayır, tartışmanın bir anlamı yok. Kararımı verdim. Bu vakada kurmandan çok suçlulara sempatim var. Davayı ele almam mümkün değil. Holmes, şahit olduğumuz trajediyle ilgili tek bir kelime etmemişti bana. Ama bütün sabah derin düşüncelere gömüldüğünü fark etmiş, dalgın gözleri ve ilgisiz tavırlarıyla bir şeyler hatırlamaya çalışan bir adam görüntüsü çizdiğimi düşünmüştüm. Öğle yemeğimizin ortasındaydık ki Holmes birden ayağa fırladı. ''İnanılmaz!'' ''Watson, olayı çözdüm!'' diye bağırdı. ''Şapkanı al, benimle gel.'' Baker sokağından aşağı koşup neredeyse Regent Meydanı'na kadar Oxford Caddesi'nden ilerledik. Burada, sol tarafta, günün güzellerinin, günün ünlülerinin resimleriyle dolu bir vitrin vardır. Holmes'un gözleri resimlerden birine takılmıştı ve baktığı yeri bulduğunda çok güzel bir elbise giymiş, asil başında elmaslardan bir taş bulunan bir kadının resmini gördüm. Hafif kemerli burnuna, sert kaşlarına, sert dudaklarına ve onların altındaki güçlü küçük çeneye baktım. Evlendiği saygıdeğer Asilzade ve devlet adamının kim olduğunu açıklayan plaketi okuduğumda nefesim kesildi. Holmes gözlerimiz buluşurken parmağını dudaklarına götürdü ve vitrine arkamızı döndük.